Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün 18 Mart küresel geri dönüşüm günü. Gün nedeniyle açıklamada bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Süt D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karausmanoğlu, en iyi atık yönetimi başarıldığında atığın çevre ve iklim değişimine etkisini azaltarak insan ve doğa sağlığı için sürdürülebilir yaşamda ilerleyebiliriz dedi. Prof. Karausmanoğlu geri dönüştürülebilirler işlenerek, Dünyada yaklaşık 1,6 milyon kişi istihdam edilirken hala geri dönüştürülebilen nerede dünyanın ham madde ihtiyacının %40'ı karşılanıp geri dönüşüm sektörüne de her yıl 20 milyon dolar yatırım yapılırken yeni işler yaratılıyor diyor. Çarpıcı bir rakam daha vermiş. Sektörün küresel gayri safi hasılaya katkısının gelecek 10 yılda 400 milyar dolar değerini aşacağı tahmin ediliyor. Geri dönüştürülebilirler. Su, hava, kömür, petrol, doğalgaz ve minerallerden sonra 7. doğal kaynak dedi. Prof. Karaosmanoğlu geri dönüştürülebilirlerle her yıl sere gazı emisyonlarında 700 milyon ton üzerinde diğer deyişle havacılık kökenli sere gazı emisyonlarını dengeleyecek miktarda azaltım sağlanıyor. Ve bu rakam 2030 yılında 1 milyar tona ulaşacak. Geri dönüşüm iklim dirençli ülkemiz için çok mühim bilgisini verdi Dr. Karaosmanoğlu. Atıklarımızı toplayalım, geri dönüşüm seferberliği yapalım çağrısı yaptı. Bodrum Kent Konseyi yönetim kurulu üyesi Mirbahattin Demir, güvercinlik ve Gölköy mahallelerinde yaz sezonunda hazırlık yapan birçok otelin plaja Beyaz Kum adı altında silikosis hastalığına yol açan ve akciğer kanserlerinden olan kuars tozu döktüğünü iddia etti. Bakalım bu konuda nasıl bir gelişme olacak. Almanya 2020 yılı için belirlediği iklim hedeflerine ulaştı. Alman Çevre Bakanı Svenja Schulze ve Federal Çevre Dairesi yetkilileri ülkenin iklim raporunu dün Berlin'de açıkladı. Raporda 2020'deki sera gazı emisyonunun 1990 yılına kıyasla %40,8, 2019 yılına kıyasla yani geçen yıla kıyasla ise 8,7 oranında düştüğü kaydedildi. Federal Çevre Dairesi'nin verilerine göre geçtiğimiz yıl Almanya'da yaklaşık 739 milyon ton sera gazı emisyonu gerçekleşti yani 2020'de. Bu rakam 2019 yılına göre 70 milyon ton daha az. Federal Çevre Dairesi sera gazı emisyonundaki düşüşün 3'te 1'inin koronavirüs salgını ve etkileriyle ilgili olduğunu söylüyor. Federal Çevre Dairesi Müdürü Dirk Mesner. Koronavirüs salgını yaşanmasaydı da ülkede sera gazı emisyonunda düşme beklediğini dile getirmiş. Ancak emisyonu 1990 yılına kıyasla %40 oranında azaltma hedefine de ulaşılmasının zor olacağını eklemiş. Greenpeace'den Lisa Götner ise biraz daha sert bir konuda. Diyor ki Almanya'nın iklim koruma hedeflerine ulaşmasının asıl nedeni koronavirüs salgını ve hükümetin kararlarının iklim korumada yeterli kadar etkili Olmadığını belirtmiş Greenpeace'ten Lisa Göldner. İsviçre merkezli bir hava kalitesi teknoloji şirketi metreküp başına düşen ince parçacıklı madde yani PM 2,5 yoğunluğu ölçümlerine dair bir rapor yayınladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre raporda iyi hava kalitesi aralığı 0 ile 12 mikrogram bölü metreküp. PM 2,5 olarak tanımlanmış. Türkiye'de ise metreküp başına düşen ortalama PM 2,5 yoğunluğu 18,7. Yani en üstünde üstünde %50 daha üstünde yani çok üstünde. 2019 raporunda üstelik bu yoğunluk 20,6 düzeyindeymiş ve Türkiye 96 ülkenin yer aldığı listede 43. sırada. Rapora göre hava kirliliği dünya genelinde her yıl 600 bini çocuk 7 milyon erken ölüme de etken ve küresel ekonomiye de 2,9 trilyon dolarlık yük getiriyor bu. Mersin'de inşası süren Akkuyu nükleer santralinin 3. ünitesi için reaktör üretimi başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu yani Rosatom mühendislik bölümü Atom Marş ve reaktör basınç kabının üretimine geçtiği belirtildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre ekipman üretiminde 3D tarayıcı ile yapılan ölçümlerde dahi olmak üzere muayene aşamaları tamamlandı. Uzmanlar bir nükleer felaket durumunda çekirdek acil soğutma sisteminin borularını da üretiyor. Kontrol önlemler, yüzey kaplaması ve kaynak boruları ise daha sonra yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Igor Kotov. Türkiye'nin ilk Akkuyu nükleer santrali için ekipman üretmenin spaç portföylerindeki en önemli işlerden biri olduğunu belirtti. Törende açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Akkuyu'nun Türkiye'nin yeşil enerji hedefinin parçası haline geldiğini ileri sürmüş ve santralin devreye girdiği zaman Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacağını belirtmişti. Nükleersiz.org koordinatörü Pınar ise Yeşil Gazete'ye yaptığı açıklamada bu sene yayınlanan Nükleer Endüstri Durum Raporu güneş enerjisinin maliyetinin %89 Güneş enerjisinin maliyetinin %70 azaldığını, buna mukabil nükleer enerjinin maliyetinin %26 arttığını gösteriyor demiş ve bu yatırımın mantıklı olmadığını dikkat çekmiş. Fatih Dönmez'in nükleer enerjinin çevre dostu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ifadelerini değerlendiren Demircan ise bu sözün nükleer enerjinin çevre dostu olmadığını ve nükleer enerjiyi çevre dostu göstermenin